Cumhuriyet Başarı projemiydi Atatürk'ten sonra her şey geriye mi gitti? Yani Atatürk'ten sonra geriye gitmesi bazı şeylerin çok şey ifade etmiyor. Atatürk'ün başlattığı bir takım hamleler ileriye bile gitti. Yanlış yönde gidenler var ve bunlar DP'yi falan beklemedi, AP'yi falan. CHP'nin kendi devrinde başladı maalesef. E, Halk Partisi bürokrasi 40'larda çok beter bir bürokrasiydi. Yani her şeyin olmasını veya yanlış olurunu hesaplayan adamlar çok tuhaf fikirleri vardı e, bu insanları ben rastladım yani bunların hatta bazıları lisede falan hocamız oldu e, ve çok önemli bir şey ilkokul öğretmeni profili eridi Hı -hı. E, ortaokul öğretmeninin profilinin erimesi de daha sonraki Halk Partisi devrine rast geldi. O bakımdan e, mesela bazı inkılapların gerilemesinden bahsediyorsun. Onlar zaten ellileri beklememiş daha evvel başlamış. E, tarih öğrenmeden bir hüküm veriyoruz çünkü. E, ezan Arapça okunmalı mı okunmamalı mı? Ya, öyle sormuyor. Arapça okunma yasağını kaldıran teklif Hı. CHP evinde verildi. D.P. onu mecliste buldu. Ve devam ettirmeye karar verdi. Ama ciddi olarak karşı çıkan Celal Bayard'ı mesela gene. O çok çok daha sert o konuda radikalde yani. İstanbul'un fethine dair bir sürü efsane var. E, gemilerin karadan yürütüldüğüne dair birçok çalışma yapıldı. bilenler bilmiyor. Böyle. Doğru mu değil mi? O işleri okuyanlar bir kere Ejnebiler. Hı. Bizden de var Eznebiler bunlar tamamiyle muasır yabancı tarihler yazıyor bu şeyleri. İşte bizden de Feridun Bey gibileri, Feridun Neymecen gibileri bunun ispat vasıtalarını geliştirdiler onu okuyun. Karşı çıkan adamların hepsi amatör, amatöre tarihçilikleri falan hava hiçbir şeyde okumamışlar doğrudur. Onun için bunlar böyle adamlarla demistifikasyon dediğimiz tabuyu yıkma ve zihni temizleme, eğri temizleme ameliyesi yürümez. Kendisi eğri büyür bir, bir kere. Evet. E, peki gemilerin karadan yürütüldüğü yer geminin tam neresi? Yok, onlar işte o Beşiktaş sırtını falan veriyor. Stadı geçişini falan bugün. Bu mühim değil. Yani oradan geçen gemiler malyon değil kardeşim çektirme gibi gemiler inmişler. İnmişler bunlar yazılıyor. Onların yaptığı çok işte yok orada. Çünkü gene kara surları toplarla dövüldü ve gene oradan hücum yapıldı. Hı. O kadar evet. E, peki bu şeyle ilgili bu konu. Daha önce tarihte isteyen gemilerin karadan yürütüldüğü tek hadise İstanbul değildi mi? Daha önce örnekleri de var hocam. Nedir ama de i̇şte benediktler yaptı deniyor. Hayır ben benediktlerin ne yaptığını nerede bilmiyorum. Karadan gemi çekme Hı. işini. Bu uygun bir yer çekmeye bağlı. Yani şimdi mesela Sevilya'da falan öyle şeylerden söz ediliyor. Nasıl gemi şeyden olmayacak yerlerden girip çekilmiş ama o karadan çekilme değil. Yani olmayacak bir yerde yürütülüyor. <Gülüyor> Ev, Volga'da mesela çekilirdi yaz mevsimlerinde şey, gemi. Çünkü kışın donma olmaz ama pek da oluyor. Fakat yazın suda bir alçalma oluyor. O zaman şey yapılıyor sonbaharda galiba. E, oturuyorlar neredeyse karaya gemiler. Baharda taşar sular Volga'da orada çekilir. Yani onu çekmek nasılsa işte o da karada da öyle çekiliyor yani. E, Cumhuriyetin Türkiye'de, çünkü bunu çevremizde birçok deneyenler oldu bu devrimi yapmaya çalışanlar ama Türkiye kadar başarılı olmadı. Türkiye'de başarılı olmasının daha öncesinde tanzimatla başlayan bir batılılaşma geleneği oldu. Doğru böyle, mu? Doğru. Biz devam ediyoruz. Biz yavaş yavaş devam ediyoruz. Yani biz düğümlenen noktaları çözdü Cumhuriyet. Kanuni devrimlerin Romanizasyon, Romalaşma şeyin Roma hukuku sistemine girmenin düğüm noktasını Medeni Kanun, attı. Çok mühim bir düğümdür o. Gordion düğümü gibi çözülmez bir şeydi hukuk tarihimizde. Ordu da modernleşme devam ediyor. Eğitimde modernleşme devam ediyor ve tıkanan yerlerde radikal çözümler geliyor. Bunlar 33 inkılabı önemli bir inkılap yani bazı şeyler o şekilde öğretiliyor. Bunların üzerinde durmalı. İsra operayı gördü bu memleket. Görmen değil ama operacı yetiştiren, opera muganni ve muganiyi yetiştiren okul yok. Bu muallim mektebi kurulmuş. O konservatuvara inkılap etmiş, değil mi? Hı. Çok arkeolog var tabii. Osman Hamdi Bey falan. Arkeoloji müzesi bir okul gibi ama öyle okul olmaz. Kütüphanesi üniversite kuruldu. Bu mühim. Üniversiteye ala girdiyan bazı şeylerin okullaşması devamlaşması mıymış? Yani tabii ki halkalıda ziraat mektebi var, veteriner var ama bunların bir ziraat fakültesi haline, bir orman fakültesi haline dönüşümü, tabii kaçan alimlerin de yarar oldu ama hepsinde yüzde yüz yarar olmuş değil. Orada da problem olan adamlar var. Bunları bazı halde dönemin hocalarının yazdıklarından da görebiliyoruz. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na sokmamak bir başarı mıydı? Çok büyük başarı. Çok büyük başarı. Çünkü açıkça kullanmak istiyorlar. Hele o Churchill sokacak bize harbe. O arada Almanlara orada ne kadar darbe vurursa vuracak. Vuramayacak tabii. Çünkü çok da cimri. Yani rivayete göre verdiği uçak sayısı Kahire'deki kendi şeylerini koruyan uçak sayısı kadarmış. Böyle herifler bunlardan ne iş olur? Kendisi zaten Amerikan uçaklarıyla geçiniyor. Yani 2. Cihan Harp'te maalesef Britanya silah ve uçak endüstrisi ihtiyacı karşılamıyor. Amerika'ya güveniyorlar biliyorsunuz böyle bir kiralama sözleşmesi var. Aynı şey Sovyetler Birliği için söz konusu. İran'ı işgal ettiler ki getirsinler aşağıdan silahları verip sevk etsinler İngilizce cephesine diye. Bunlar bilinen şeyler. Şimdi onun için biz burada ne yapacağız? Alacağız. Biz gireceğiz. Rus Almanlar girecek bizim toprağa. Hitler niye saldırma Türkiye'ye gerçekten? Ee, saldıracak hali yok. Şimdi bir sürü nedenler var. Papen'e sorarsan ben önledim diyor. Birilerine sorarsan stratejik bakımdan verdik. Buraya saldırmak şimdi, girmek burada tutunmak zordur. Üstten girmeyi tavsiye ettik diyor. Hmm. Yani ortadoğu petrollerini borç ver, Bakü petrollerini sarkarız dediler diyor. Bir sürü laf var. Hitler'in buraya bir sempati duyduğu. Hitler kimseye sempati duymaz. Hitler Atatürk'ün dostuymuş. Yok öyle bir dostluk. Tanımazlar. Efsane midir yani. bu? E Mareşal Onbaşı'yla ne yapacak ya? Saçma sapan şeyler bunlar yani. Hitler Atatürk'e bayılırmış yani kişi olarak. Bayılacak tabii. Niye bayılmayacak ki? Yani Birinci Cihan Harbi'nde bayılan, yenilen insanların içinde bir tek Türkiye dirildi. Müstevili'leri kovaladı. Onun başında da Birinci Cihan Harbi'ndeki Türk komuta heyeti var. Başta Mareşalımız yani tabi Atatürk, Mustafa Kemal Paşa öbür subaylar da hepsi 1. Can Harbi'nin kurmayları bunlar yani bunlar teşkilatlandı ve kovaladılar bu tabi Almanları hayran bıraktı çünkü onlar zillet içindeydiler tabii. orada bu açık yani o bakımdan olabilir galiba herkes hayran olur General Metaksas'a sorsan da hayrandı Falan. Bu böyle şeylerle, bu siyaset bilimcileri fevkalade cahildir. Bunlar okumazlar. Tarih okumazlar, askeri tarih okumazlar, evrak taramazlar arşivlerde. Böyle ezbere yazarlar ve çok seferde bu yüzden maalesef e, bir takım mihrakların da şeyi oluyorlar. Paralelinde işler yazdıkları ve yaptıkları oluyor. Bu ikinci cihan harbinden beri böyledir. Çok of. açıktır yani. Ee, Hitlerin en büyük hatası Rusya'ya saldırmak mı oldu? E Tabii Rusya'ya saldırmayı da bilmiyor. O da olmaz. Yani çünkü Stalin çok zayıftı onu gördü yani silah endüstrisi yeterli değildi. Üç, tüfeğe, üç askeri bir tüfek giriliyor Stalingrad savunması falan etten kale Ama yani şunu da söylemek lazım orası da Rusya'dır. Şey diyorlar değil mi hocam bir yani, Rus komutan diyor ki bizim en büyük iki komutanımız var bir general Aralık diğeri de general Ocak. General, General Ocak çok sene o sene çok feci kış Öyle olmuş Rusya'da çok feci ama şunu da unutma bir başka şey daha var Alman ordusunun iğrenç bir tavrı vardı sivil halka karşı Hı. çok kadar çok acımasız yani çok şey o milleti partizanlığa sevk etti Rusların kendileri kadar gayrı Rus olan milletleri de sevk etti yani bu çok o açık şey. tabi felaket herifler yani bunlar asker değil ayrı bir canavar asker bile yakışmayacak şekilde sivillere zulm yapıyor katliamlara katılıyor bu çok açık bir şey yani bunu silemezler üstlerinden Millet tarih okumaz İnsanların hafızası zayıftır ama Bir yeri kadar Bazı konuları değiştikleri takdirde Bu çok açığa çıkar Bunu unutmaz millet Yani şimdi filmlerle yaşadı Bu zekada Hollywood filmleriyle Yahudi propagandası diyorlar Kimin propagandası olduğunu hiç değil? Başkaları da böyle filmler çevirdi. Ama bunlar biter, edebiyat başlar. <Gülüyor> en çok okunan tarih kitaplarının görüşleri ortaya çıkar. Bu iş bitmez. Onun için yani bunu unutturamazlar.